Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Doğumadan doğumu müjdelenen bir seçkinden bahsedeceğiz. Davayı yüklenen bir kutlu elçiden daha. İsimleri ve mekanları, yaşadığı zamanlar ve muhatap oldukları değişse de, değişmeyen davayı yüklenen, Seçkinlerden birisini daha yad edeceğiz. Hayatı hayatımıza ışık ve nur olsun, yönümüzü aydınlatsın diye. Ahir zamanın milenyumlu karanlıklarında boğulmamak adına Allah'ın önümüze numune sunduğu bir seçkini daha yad edeceğiz. İsminin anlamı da sevinçle güldüren demekti. Onu da Allah azze ve Celle İbrahim aleyhisselama yaşlılık çağında vermişti. Kur'an, onu tanımlarken salihlerdendi, hidayete erdirilenlerdendi, bereket verilenlerdendi, anlayış ve kavrayışı güçlü, seçkin kişilerdendi, diye ifade ediyor. Saat Suresi 45 ve 47. ayetlerde, Ey Peygamberim! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımızdan İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünen, içten bağlı kimseler kıldık. Doğrusu onlar katımızda seçkin, iyi kimselerdendi, ifade ediliyor. Bilgindi, bilginliği Kur'an'da şöyle bildirilmişti. Zariyat 28'de, Melekler İbrahim'i çok bilgin bir oğul ile müjdelediler. Sevgili kardeşlerim, İshak aleyhisselamın hayatında, Doğumu kadar, doğumundan önceki olaylar da önemliydi. Şöyle cereyan ettiğini görüyoruz. İshak aleyhisselamın doğumu, İbrahim aleyhisselamın ateşten kurtulup Şam'a göç etmesinden epeyce sonradır. Meryem suresi 49. ayette bunu anlıyoruz. Annesi Sare'dir. Sare, İbrahim aleyhisselamın ilk eşidir. Dinine ve eşine çok bağlı. İnancı çok sağlam bir hanımefendicik. İbrahim aleyhisselam eşi Sare ile birlikte yolculuk etmiş. Bir şehre gelmişti. O şehirde zalim ve zorba bir hükümdar vardı. Hükümdara İbrahim çok güzel bir kadınla şehrimize geldi dediler. İbrahim aleyhisselamı hükümdarın huzuruna getirdiler. Hükümdar sordu. Ey İbrahim yanındaki kadın neyindir diye... İbrahim aleyhisselam, diye dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Sare'nin yanına geldi. Sakın sözümü yalan çıkarma. Ben bunlara seni, kız kardeşim diye bildirdim. Allah'a yemin ederim ki, bu yerde benden ve senden başka bizim dinimize inanan hiç kimse yoktur. Sare saraya varınca, hükümdar, Sare'ye sahip olmak istedi. Sare, Abdest aldı, namaz kıldı, Allah'a şöyle yalvardı, Ya Rab, ben sana ve senin peygamberine iman ettimse, ben kadınlığımı bildimse, eşimden başkasını çiğnetmedimse, benim üzerime şu kafiri musallat etme. Hükümdarın derhal nefesi daraldı, saralandı, nefes alamadı, yere yuvarlandı, debelenmeye başladı. Sare, Allah'ım bu herif ölürse bunu bu kadın öldürdü derler diye endişe ediyorum. Hükümdar Saradan kurtuldu. Tekrar Sare'ye hücum da bulundu. Sare aynı dua ile Allah'a sığındı. Adam yine kendinden geçti. Yere yıldı. Debelenmeye başladı. Sare tekrar endişelendi. Herif iyileşti. Eski haline dönünce adamlarına şöyle seslendi. Siz bana insan değil, gerçekten bir şeytan göndermişsiniz. Bunu İbrahim'e geri gönderiniz, Hacer'i de Sare'ye veriniz. Sare, Hacer ile birlikte İbrahim'e geldi. Olanları hikaye etti sonra, Anladın mı eşim, Allah kafiri zelille etti. Bu cariyeyi de bize hizmete verdi dedi. tecrid Sarih tercümesinde geçen bir anaktot ile böyle görüyoruz. Sevgili kardeşlerim Sare güzel huylu ve temiz soylu Hacer'den pek memnun kalmıştı. Kendisinin bu yaşa kadar çocuğu olmamıştı. Hacer'i carilikten kurtardı. İbrahim aleyhisselama eş yaptı. Kadınların uzun etek giymesi Hacer'den kaldı. Çünkü o Sare'yi üzmemek ve kıskandırmamak için uzun etek giyer güzelliğini gizlerdi. Yıllar geçti. İbrahim Aleyhisselam ile Sare ihtiyarlık çağına geldi. İbrahim Aleyhisselam Hacer'le ondan olan oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye yerleştirmişti. Kendisi Sare ile Filistin'de idi. Bir gün Sare'nin doğuracağı İshak Aleyhisselam'ın doğacağı bildirildi. Olay Kur'an'da şöyle ifade buyurulmuştu: And olsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler selam sana dediler İbrahim aleyhisselam size de selam dedi hemen kızartılmış bir buzağı getirdi diye Hud suresi 69 zariyat 24 ve 26'da görüyoruz önlerine koydu yemez misiniz dediğini görüyoruz çünkü İbrahim aleyhisselam cömertti misafirperverdi misafirlerine ikram etmede gecikmezdi bu onun adetiydi değişmezdi Yine hud süresi 70 ile zariyat 28'de görüyoruz ki o ellerini getirdiği yemeği uzatmadıklarını görünce durumlarını beğenmedi ve içine korku düştü. Doğrusu biz sizden korkuyoruz dedi hicir 52'de öğrendiğimiz üzere gelen elçiler görevli melektiler hicir 53'te gördüğümüz üzere korkma. Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. Ben kocamışken bana müjde mi veriyorsunuz diyordu. Seni gerçekten müjdeliyoruz. Umutsuzlardan olma dedi meleklerde. İbrahim aleyhisselam doğru yoldan çıkmışlardan başka kim Rabbinin rahmetinden umudunu keser diye Hicr suresi 54 ve 56'da öğrendiğimiz cevaplarda bulundu. Şaşkınlık sırası Sare'ye gelmişti. Hud suresi 71'de öğrendiğimiz üzere İbrahim'in hanımı Sare hizmette bulunurken bu söylenenleri duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Bunun üzerine İbrahim'in hanımı bir çığlık attı. Elini yüzüne çarptı. Ben mi doğuracağım? Ben ihtiyar bir kadın. Kocam da ihtiyar olmuşken nasıl doğurabilirim? Doğrusu bu şaşılacak şey diyordu iki 72'de. Melekler: Ey evin hanımı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olmuşken nasıl emrine Allah'ın şaşarsın? O övülmeye layıktır. Yücelerin yücesidir diye Hut 73'te cevap vermişti. İş sana dediğimiz gibidir. Bunu Rabbin buyurdu. Şüphesiz ki o her işi hikmetle yapandır ve her işi en iyi bilendir dediler Zariyat 30. ayette. İş Allah'ın buyurduğu gibi olmuştu. İshak doğmuştu, büyümüştü. Babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra İsmail aleyhisselamın Hicaz'da peygamberlik yaptığı yıllarda o da Filistin topraklarında tevhid mücadelesi veriyordu peygamberlik vasfıyla. Meryem 49, Saffat 112, Enam, 80, Enam 84'te gördüğümüz üzere. Öteki peygamberler gibi vahiy almıştı. Nisa 163'te gördüğümüz üzere, ''Biz İbrahim'e, İsmail ve İshak'a da vahyettik.'' buyruluyordu. Saygıdeğer dinleyicilerim, Peygamberliğinde beni İsrail peygamberlerinin ceddi olduğunda şüphe bulunmayan İshak aleyhisselam, tevhid mücadelesinde, Kur'an'da anlatılmayan detaylar mevcut. Ancak şöyle bir ışık tutulmuş enbiya 73'te. Onları buyruğumuz altında insanları doğru yola götüren önderler yaptık. Onlara iyi işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi denilmişti. İshak aleyhisselam tevhid dinini yaymak için durmadan çalıştı sevgili kardeşlerim. Ömrü bu uğurda geçti. Bir gün vakti gelince o da ecel şerbetini içti. Fakat tevhid-i mücadelesi, ilahi kelametullah davası onunla başlamadığı gibi onunla da bitmemişti. Yakup İshak'ın oğluydu. Lakabı İsrail'di. İsrail Allah'ın kul demekti. Doğumu ve peygamberliği önceden müjdelenendi. Hut suresi 71. ayette saygıdeğer dinleyicilerim biz ona Sare'ye İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Bu müjdede bir teselli anlamı vardı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam ve Sare Babil'den çıkarılmışlardı. İbrahim Aleyhisselam onları Allah'tan başka taptıklarıyla baş başa bırakıp Babil'den şama çekilince ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Her birinin her dilde üstün şekilde anılmalarını sağladık diye Meryem suresi 49 ve 50. ayetlerde görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yakub aleyhisselam kendisine vahiy indirilenlerdendi. Bol servet ve evlada sahipti. Çocuklarının adedi 12 idi. Son ikisi Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin'di. Din de kuvvetliydi diyor saat 45. ayet. Halisdi diyor 46. ayet. Salihti diyor enbiya 20. 72. ayet. Bitmeyen güzel bir sabra sahipti diyor Yusuf 83. Hidayete erdirilmişti diyor en'am 84. Seçkin ve hayırlı de diyor saat 45. 47. Kendisi evlat acısı ve evlat ihanetiyle imtihan edilmişti. Yusuf'un hasretiyle yıllarca sessiz sessiz inlemişti. Sonunda gözlerine ak inmişti. Hüznünü içinde gizlemişti. Şikayetini sadece Allah'a iletti. Kimseye derdim şudur demedi. Bir an bile ümidini kesmedi. Ümitsizliğe düşmedi, bekledi. Yakup aleyhisselam sabrıyla Ümidiyle örnek bir peygamberdi. Rüya tabir etmeyi de bilirdi. Şu olay buna açık delildi. Yusuf suresi 4 ve 6. ayetlerde Yusuf babasına Babacığım, rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm demişti. Yakup da Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Zira şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sana rüyaları yorumlamayı öğretecek, daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Doğrusu Rabbin bilir ve her işi hikmetle görür. Yusuf henüz küçüktü, bu rüyayı görmüştü. Rüyanın manası büyüktü. Yusuf aleyhisselam, Yakub'un gözünde bu sebepten bir kat daha büyüdü. Yusuf'un Kur'an'da yer alan özellikleri şöyleydi. Yusuf 24'te, tam ihlaslıydı deniliyordu. 22'de, ilim ve hikmet sahibiydi deniliyor. 32'de, güzel bir yaratılışa sahipti deniliyor. Yusuf 21'de, rüya yorumlamasını bilirdi deniliyor. Yusuf 56'da mülk ve saltanatı ermişti deniliyor. Yusuf suresi 3. ayette hayat hikayesi Kur'an'da ahsen onu Kasas, kıssaların en güzeli unvanını almıştı. Yusuf aleyhisselam da kendisine peygamberlik verilen vahiy indirilenlerdendi. Enam 84, Yusuf 15 ve Mü'min 34'te bunu görüyoruz. Yakup aleyhisselam oğulları içinde en çok Yusuf'u severdi sevgili kardeşlerim. Vaktinin büyük kısmını ona verirdi çünkü onun peygamber olacağını bilirdi. Bu sevgi kardeşlerine ağır geldi. Onları kötülüğe sevk etti. Onların kötü düşüncelerini Kur'an şöyle belirtiyordu. Kardeşleri biz birbirimize bağlı bir topluluk olduğumuz halde babamız Yusuf'u ve kardeşini daha çok seviyor. Doğrusu babamız apaçık bir yanılma içindedir. Yusufu öldürün veya onu bir yere bırakın ki babanız size kalsın. Ondan sonra iyi kimseler olursunuz diye Yusuf 8 ve 9. ayetlerde görüyoruz. Baba sevgisi, saygı değer dinleyicilerim, her çocuğun muhtaç olduğu şeydi. Yakub aleyhisselam'ın çocukları bunu isteklerince bulamıyorlardı. Yakup aleyhisselamsa oğullarına gizli, kendine açık sebeplerden dolayı Yusuf aleyhisselam'ın üzerine daha fazla düşmekteydi. Adeta titremekteydi. Bu görünüş farkı kardeşleri kıskançlığa sürüklemişti. Kıskançlık ihanet planları düzenletti. Sebep babaları katında sevimli hale gelmekti. İstek güzeldi ancak Plan pek zalimciydi. Yusuf aleyhisselamı öldürecekler miydi yoksa uzaklara sürecekler miydi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Yusuf suresi 10. ayete soralım. İçlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın. Böyle yaparsanız yolculardan onu bulup alan olur dedi. Karar verildi. Yakub'un yanına gidildi. ''Ey babamız, Yusuf'un iyiliğini istediğimiz halde, niçin bize emniyet etmiyorsun? Yarın onu bizimle birlikte gönder de geçsin, oynasın, biz onu koruruz.'' dediler. Yakup, ''Onu götürmeniz cidden beni üzer. Siz farkına varmadan onu kurdun yemesinden korkarım.'' dedi. Çocukları, ''Andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken kurt onu yerse, biz aciz sayılırız dediler. Yusuf 11 ve 14. ayetlerde Kıskanç kardeşler Yakub aleyhisselamı böylece ikna ettiler. Yusuf aleyhisselamı alıp götürdüler. Onu bir kuyunun dibine bıraktılar. Ama, ama Allah bırakmadı. Onlar kuyunun dibine bıraktılarsa da Allah bırakmadı ki Allah'ın bırakmadığı yitip gitmezdi. Karanlık kuyuda Yusuf Aleyhisselam aydınlık haberi geldi. Allah şöyle vahyediyordu Yusuf 15'te: Gerçekten sen onlara hiç farkında değillerken bu yaptıklarını haber vereceksin. Yakub'un çocukları akşamüstü ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız. ''İnan olsun biz yarış yapıyorduk, Yusuf'u eşyamızın yanına bırakmıştık, bir kurt onu yedi. Her ne kadar doğru söylüyorsak da sen bize inanmazsın.'' dediler. Üzerine başka bir kan bulaşmış olarak Yusuf'un gömleğini getirdiler. Babaları ''Sizi nefsiniz bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana güzelce sabırı gerekir. Anlattıklarınıza Allah'tan yardım istenir.'' dedi. Yusuf 16 ve 18. ayetlerde. Aziz dinleyicilerim, Yakup aleyhisselam söylenenlere inanmamıştı. İnanmazdı. Çünkü hiçbir peygamber yalan söze kanmazdı. Yakup aleyhisselam da kanmadı fakat katlandı. Yusuf aleyhisselam kuyuda bir zaman kaldı. Bu zaman ne kadardı? Kur'an'da yer almıyordu. Nihayet, bir kervan konup sucularını yolladılar. Sucu kovasını kuyuya sarkıttı. Yusuf 19 ve 20. ayetlerde gördüğümüz üzere müjde, işte bir erkek çocuğu dedi. Yusuf'u alıp onu mal olarak sakladılar. Oysa Allah bütün bu hilelere karşı onların hepsinin yaptıklarını bilmekteydi. Onu yanlarında koymak istemedikleri için ucuz bir fiyata, Birkaç dirheme sattılar. Kuyudan çıkış, Mısır'a varışla sonuçlandı. Çok kıymetli kardeşlerim. Ama Yusuf aleyhisselamın boynunda bir halka vardı. Kölelik. Mısır'da onu alan kimse karısına, Ona güzel bak. Belki bize faydası olur ya da Onu evlat edinleriz dedi. Biz işte böylece Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdi ki diyor Allah Azze ve Cel Yusuf Suresi 21. ayette. Kardeş ihaneti, kuyu, satın alma, satılma ve Mısır'da köle olarak yerleşme. Bu gidiş pek iç açıcı gibi görünmüyordu değil mi sevgili kardeşlerim? Ancak ilahi takdir geleceğin Yusuf'unu çeşitli deneylerden geçiriyor, pişiriyordu. Öte yandan da bu yerleşme, Yakup aleyhisselamın çocuklarına, İsrailoğullarına yeni bir yurdun kapısını açıyordu. Mısır. Mısır bayındır bir ülkeydi. Halk yerleşikti. Sosyal hayat gelişmişti. Mısır devrin en büyük ve güçlü devletiydi. Yusuf aleyhisselam bu ülkeye şimdilik köle olarak girmişti. Yalnızdı. Kimsesizdi. Doğruların, mazlumların iyilerin yari birdi allahtı allah subhanahu ve taala iyilerin yari mazlumların doğruların yardımcısı allah yusuf aleyhisselamı yalnız koymadı terk etmedi bırakmadı yusuf suresi 21 ve 22. ayetlerde ona rüyaların nasıl yorumlanacağını öğrettik Allah işinde hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ergenlik çağına erince ona hikmet ve bilgi verdik. İyi davrananları biz böyle mükafatlandırırız denildi. Evet ey ahir zaman gençleri, ey milenyum çağının nefs ve şehvet ve suselleri altında ezilmeye çalışılan yiğitleri. Şu kısımda biraz daha dikkatli kulak vermenizi İstirham ediyorum, lütfediniz. Allah subhanahu ve teala, Yusuf aleyhisselama bu imkan ve üstünlükleri baş etmişti. Ama kendisini bekleyen mihnetler bitmiş miydi? Yoksa daha da çekecek miydi? Çok sürmedi. Mihnetlerin ve imtihanların en çetiniyle yüz yüze gelmişti. Düşman yeniydi. Şehvet ve nefis. Kendisi delikanlıydı. Kendisini elde etmek isteyen kadınsa evin hanımıydı. Evinde bulunduğu kadın onu kendine çağırdı. Kapıları arkasından sıkı sıkı kapadı ve gelsene dedi. Yusuf, günah işlemekten Allah'a sığınırım. Doğrusu kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar şüphesiz başarıya ulaşamazlar dedi. Yusuf 23- bunu karşımıza koyuyordu. Durum tehlikeliydi sevgili kardeşim. Kadın ise kararlı ve istekliydi. Aynı zamanda güzeldi, çekiciydi. Ey her zaman genci. Yusuf aleyhisselam da gençti, güzeldi ve bekardı. Kadının davetine Allah'a sığınmakla cevap vermişti. Ama işin aslı neydi? Yusuf Suresi 24. Ayette, an olsun ki kadın Yusuf'a karşı istekliydi. Rabbinden bir işaret görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engelledik. Doğrusu o bizim ihlaslı kullarımızdandı. Allah'ın yardımı, Yusuf Aleyhisselamı ilk anda kurtardı. Fakat kadın durmadı. Yusuf kaçmaya yer aradı. İkisi de kapıya koştu kadını arkadan Yusuf'un gömleğini yırttı. Derken kardeşim, kapının önünde kocasına rastladılar. Yani Yusuf aleyhisselam haşa, ihlaslı bir kul olmasaydı ve böylece Allah'ı hatırlayıp da geri adım atmasaydı, o kötü fiil içindeyken yakalanacaklardı. Hem dünyaları hem ahiretleri yok olacaktı. Ama bir ihlaslı hareket ile Allah'ı anarak kapıya yöneldi. Karşısına Kacası çıkınca kadın, Yusuf suresi 25. ayette gördüğümüz üzere, ailene fenalık yapmak isteyen bir kimsenin cezası ya hapish ya da can yakıcı bir azap olmalıdır dedi. Su üstüne nasıl da çıkmaya çalışıyordu. Kadının oyunu şeytan oyunundan beterdi. Güvenilmezdi. Aslı olmasa denmezdi. Evin hanımı nasıl da dönmüştü suçluyken suçsuz görünmüştü. Yusuf aleyhisselam ise Yusuf 26'da öğrendiğimiz üzere beni kendine o çağırdı diye kendini savundu. Böyle demekle yetindi. Durumu gerçekten çok çetindi. Kardeşlerim yemin etmedi. Çünkü doğru söz yemin istemezdi. Sabırla neticeyi bekledi. Kadın tarafından bir şahit eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiş erkek yalancılardandır şayet gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir erkek doğrulardandır diye şahitlik etti kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce sinirlendi hiddetlendi ve karısına hitaben doğrusu bu sizin tuzağınızdır siz kadınların düzeni büyüktür dedi. Yusuf'a dönerek, Yusuf sen bu işi söylemekten, açıklamaktan vazgeç. Kadına dönerek, sen de günahının başlanmasını dile. Çünkü suçlusun dedi. Yusuf 26 ve 29. ayetlerde gördüğümüz üzere. Evet yiğit ahir zaman genci. Yusuf aleyhisselam Allah'a sığındı. Bu büyük fitneden de ihlası ve doğruluğuyla kurtuldu. Ama olay şehirde duyuldu. Kadınlar, Vezir'in karısı, Kölesinin olmak istiyormuş, Doğrusu onun besbelli sapıtmış olduğunu görüyoruz dediler. Vezir'in karısı, Kadınların kendisini yermesini işitince, Onları davet etti, Koltuklar hazırlandı, Geldiklerinde her birine yemek sonrası birer bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken, Yusuf'a, ''Yanlarına çık.'' dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce şaşırıp, şaşkınlıktan ellerini kestiler ve, ''Allah'ı tenzih ederiz ama bu insan değil, yüce bir melektir.'' dediler. Vezirin karısı, işte sözüne edip beni yerdiğiniz budur. Andolsun ki onun olmak istedim fakat o, iffetinden dolayı çekindi. Emrimi yerine getirmezse, and olsun ki hapse atılacak veya sürülenlerden olacaktır, dedi. Yusuf aleyhisselam, bütün bir ortam içerisinde, Rabbim, Rabbim, zindan benim için bunların istediklerini yapmaktan daha iyidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara gönül verir ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi, onun duasını kabul etti ve, Kadınların tuzağına engel oldu. Zira o işitir ve bilir buyrulur Yusuf suresi 30 ve 34. ayetlerde. Şehir kadınlarının Yusuf'u görünce ellerini kestikleri haberi etrafa yayıldı. Çeşitli yorumlarla anlatıldı. Durum devlet düzenini sarsıcı bir hal aldı. Yusuf aleyhisselam suçsuz olduğu biline biline zindana atıldı. Sonra kadının ailesi delilleri Yusuf'un lehinde gördüğü halde onu bir süre için hapsetmeyi uygun buldu deniliyor Yusuf suresi 35. ayette. Devamında 36. ayette ise Hapse onunla beraber iki kişi daha girdi. Biri, rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri, başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm dedi. Bize bunu yorumla, senin iyi bir kimse olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf aleyhisselam zindan arkadaşlarının rüyalarını yorumladı. Yorumlamadan önce onlara hak dini ve peygamberliğini bildirdi. Bu Yusuf aleyhisselamın ilk davetiydi. Yusuf suresi 37 ve 40. ayetlere kulak verelim. Yusuf, Rabbimin bana öğrettiği bilgiyle daha yiyeceğiniz yemek gelmeden size onu yorumlarım. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bırakmışımdır. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmez. Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı bir sürü uydurma rablar mı daha iyidir? Yoksa her şeyden üstün tek Allah mı? Allah'ı bırakıp taptığınız, sizin ve babalarınızın adlandırdığı putlardan başka bir şey değildir. Allah onların doğru olduğuna dair bir delil indirmemiştir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil, ona tapmanızı emretmiştir. Bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler, dedi. Daha sonra arkadaşlarının isteklerini yerine getirdi, rüyalarını tabir etti. Şöyle dedi. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine içecek sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecek. Sorduğunuz iş işte böylece kesinleşmiştir. İkisinden kurtulacağını sandığı kimseye Yusuf, Efendinin yanında beni an dedi. Ama şeytan efendisine onu hatırlatmayı unutturdu ve Yusuf bu yüzden birkaç yıl daha zindanda kaldı. Yusuf 41 ve 42'de böyle buyruluyor. Saygıdeğer kardeşlerim, aziz dinleyicilerim, Mısır hükümdarı bir rüya gördü. Rüyanın yorumu gerçekten zordu. Bu rüya Kur'an'ın ifadesinde şöyle buyuruluyordu. Yusuf 43-44'te, Hükümdar, ben yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini, yedi yeşil başak ve bir o kadar da kurumuş başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorummasını biliyorsanız, benim rüyamı yorumlayınız dedi. Etrafındakiler, bir takım karışık rüyalar, biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz dediler. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Subhanahu ve taala bir kuluna yardım etmek isterse, akla gelmeyen şekilde de yardım ederdi. Hükümdarın yorumlanamayan rüyası, zindandaki Yusuf'u akıllarına getirmişti. Hapisteki iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zaman sonra Yusuf'u hatırladı ve ''Ben size bunu yorumlayacağım, hele beni zindana gönderin'' dedi. Zindana varıp ''Ey doğru sözlü Yusuf!'' Rüyada görülen yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesi, yedi yeşil başak ve bir o kadar kuru başak nedir? Bize yorumla, ben de insanlara ulaştırayım da bilsinler dedi. Yusuf, devamlı yedi sene ekip biçtiğiniz ekinin, yediğinizden artanını başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelir. Tohumluk için saklayacağınız az miktar hariç önceden biriktirdiklerinizi yiyip götürür. Sonra bunun arkasından da bir yıl gelecek ki, onda insanlar sıkıntıdan kurtarılıp bereketlendirileceklerdir. O zaman üzüm, zeytin gibi mahsullerini sıkıp faydalanacaklar diye Yusuf 45 ve 49'da ifade edildi. Yusuf aleyhisselam suçsuz olarak zindana atılmıştı. Orada unutulmuştu. Zindan arkadaşı yorumunu hükümdara sunmuştu. Hükümdar yorumu beğendi ve Onu bana getirin dedi Yusuf'a elçi geldi Yusuf elinci ayette Yusuf aleyhisselam suçsuzluğunu ispat etmek istedi Ve elçiye şöyle dedi Efendine dön Kadınlar niçin ellerini kesmişlerdi bir sor Doğrusu Rabbim onların düzenini bilir dedi Elçi hükümdara Yusuf aleyhisselamın isteğini iletti Hükümdara Yusuf aleyhisselam gerekti teklife önem verdi. Kadınlara şöyle dedi, Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar, haşa, onun bir fenalığını görmedik. Vezir'in karısı, şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Doğrusu Yusuf doğrulardandı, dedi. Yusuf elle de itirafını görüyoruz. Böylece Yusuf'un temizliği, güvenilir güvenilir kişiliği herkesçe tanımıştı. Yusuf aleyhisselam zindandan çıkarıldı. Berat isteğinin sebebini şöyle anlattı: "Maksadım vezire gıyabında ihanet etmediğimi, hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya erdirmeyeceğini bilmesini sağlamaktı. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis Rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder." Doğrusu Rabbim bağışlayandır, Merhamet edendir diye Yusuf 52 ve 53'te ifade buyuruyordu. Çile tamamdı sevgili dinleyicilerim. Kuyuya atılmakla başlayan elemli hayat zindanda sonuçlanmıştı. Zindan Yusuf aleyhisselamdan nur almıştı. Adı medrese-i Yusufiye kaldı. Şimdi nurlanacak yer saraydı. Yusuf aleyhisselam saraya vardı. Hükümdardan emir vardı. Yusuf'u bana getirin yanıma alayım. Yusuf aleyhisselam hükümdarın yanına alındı. Görüşme sonunda şu sonuca varıldı. Bugün senin yanımızda güvenli bir yerin vardır. Yusuf aleyhisselam beni memleketin hazinelerine memur et. Çünkü ben korumasını ve yönetmesini bilirim dedi. Yusuf suresi 55. ayette görüyoruz bu ifadeyi. Yusuf aleyhisselama isteği verildi. Artık o vezirlerden bir vezirdi. Yusuf aleyhisselam tam anlamıyla Mısır'a yerleşmişti doğruluğunun, iffetli oluşunun mükafatını dünyadayken de görmüştü. Peygamberliği yanında devlete de kavuşmuştu. Mısır ve dolaylarında beklenen yedi kıtlık yılı gelmişti aziz dinleyicilerim. Mısır dışında her ülkenin yiyeceği tükendi. Her taraftan yiyecek zahire almak için ardı arkası kesilmeyen kervanlar Mısır'a yöneldi. Yakub aleyhisselamın oğulları da bu kervanlarda yer almışlardı. Mısır'a gelmişlerdi. Ancak Yusuf aleyhisselamın öz kardeşi Bünyemini babalarının yanına bırakmışlardı. Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Kendisini tanımadıkları halde o onları tanıdı. Onlara yüklerini hazırlatınca şöyle dedi. Baba bir kardeşinizi bana getirin. Sizlere ölçüyü bol tuttuğumu ve misafir sevenlerden olduğumu, misafir ağırlayanların en iyisi olduğumu görüyorsunuz. Eğer onu bana getirmezseniz, benden bir ölçek bile erzak alamazsınız. Bana yaklaşmayın.'' Kardeşleri, ''Babasını kandırmaya çalışacağız ve herhalde bunu yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, ''Karşılık olarak getirdiklerini de yüklerine koyun.'' Belki ailelerine dönünce farkına varırlar da bir daha dönerler dedi. Babalarına dönünce, ey babamız, bize erzak yasak edildi. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de yiyecek alalım. Onu elbette koruruz dediler. Babaları, daha önce kardeşi hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Allah en iyi koruyandır. ''O merhametlilerin en merhametlisidir.'' dedi. Yüklerini açınca, karşılık olarak götürdükleri mallarının kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. ''Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte mallarımız da bize iade edilmiş. Ailemize onunla yine yiyecek getiririz. Kardeşimizi de korur ve bir de ve yükü de arttırmış oluruz. Esasen bu sefer aldığımız az bir şeydir.'' dediler. Babaları ''Hepiniz yok olmadıkça.'' ''Onu bana getireceğinize dair Allah'a karşı sağlam bir söz vermezseniz sizinle göndermeyeceğim.'' dedi. Söz verdiklerinde de, ''Sözümüze Allah vekildir.'' dedi. Babaları, ''Oğullarım, tek bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan giriniz. Ama Allah katında size bir faydam olmaz. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ona güvendim, güvenenler de ona güvensinler.'' dedi. Babalarının emrettiği gibi Mısır'a girdiler. Esasen bu Allah katında onlara bir fayda sağlamazdı. Ancak Yakup aleyhisselam içindeki arzuyu ortaya koymuş oldu. O şüphesiz kendisine öğrettiğimizi bilir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf'un yanına girdiklerinde kardeşini bağrına bastı ve ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına artık üzülme dedi. Yusuf Onların, Yusuf onların yüklerini yükletirken bir su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra bir münadi şöyle bağırdı, ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakub'un oğulları geri dönerek, ''Ne kaybettiniz?'' dediler. ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat verilecek. Buna ben kefil oluyorum.'' dedi. Yakub oğulları Allah'a yemin ederiz ki memleketi ifsad etmeye gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Yalancıyseniz hırsızlığın cezası nedir size göre dedi. Cezası kimin yükünde bulunursa ceza olarak ona el konulur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Yusuf kardeşinin yükünden önce onlarınkini aramaya başladı. Sonra kardeşinin yükünden su kabını çıkardı. Yakub'un oğulları, çalmışsa daha önce kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunu içinde sakladı. Onları açmadı. İçinden durumunuz pek kötüdür. Anlattığınızı Allah daha iyi bilir dedi. Ey vezir, onun yaşlanmış kocamış bir babası vardır. Bizden birini onun yerine al. Doğrusu biz senin iyi davrananlardan olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf aleyhisselam, maazallah, biz malı kimde bulmuşsak ancak onu alıkoruz. Yoksa haksızlık etmiş oluruz dedi. Kardeşler, ümitsizliğe düşünce konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri şöyle dedi. Babanızın Allah'a karşı sizden bir söz aldığını, daha önce Yusuf meselesinde de ileri gittiğinizi bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verene veya Allah hakkında hüküm verene kadar ki o hükmedenlerin en iyisidir, bu yerden ayrılmayacağım. Siz dönün, babanıza gidin ve deyin ki, ey babamız senin oğlun hırsızlık yaptı, bu bildiğimizden başka bir şey görmedik, görülmeyeni de bilemeyiz. Bulunduğumuz kasabanın halkını ve beraberinde olduğumuz kervana da sorabilirsin. Şüphesiz biz doğru söylüyoruz dediler. Yusuf 58 ve 82'de. Binyaminle en büyükleri Mısır'da kaldılar. Dönmediler geri. Diğerleri döndüler. Anlattılar başlarına gelen halleri. Yakub Aleyhisselam söylenenleri dinledi ve şöyle dedi: ''Sizi nefisiniz bir işi yapmaya sürükledi. Artık bana güzelce sabır gerekir. Belki Allah hepsini birden getirecektir. Çünkü o bilendir, hakimdir.'' Yakup oğullarına sırt çevirdi. ''Vah Yusuf'a! Yazık oldu.'' dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları ''Allah'a yemin ederiz ki Yusuf'u anıp durman seni bitkin düşürecek veya helak olacaksın.'' dediler. Yakup, ben üzüntü ve kederimi yalnız Allah'a açarım. Allah katından sizin bilmediklerinizi bilirim. Ey oğullarım, gidin, Yusuf'u ve kardeşini arayın. Allah'ın yardımından ümidinizi kesmeyin. Doğrusu kafirlerden başkası Allah'ın yardımından ümidini kesmez. Kardeşler üçüncü defa vezirin yanına vardıklarında, Ey vezir, biz ve çoluk çocuğumuz darlı uğradık. Pek değersiz bir malla geldik. Ölçeği bize tam yap ve bağışta bulun. Allah sadaka verenleri şüphesiz mükafatlandırır dediler. Siz, Yusuf ve kardeşini bilmeden neler yaptığınızın farkında mısınız dedi. Yoksa? Yoksa sen Yusuf musun dediler. Ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Doğrusu kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyi davrananların ecrini kesinlikle zayi etmez dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki, Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu bir suç işlemiştik dediler. Yusuf, bugün azarlanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin merhametlisidir. ''Bu gömleğimi babama götürün, yüzüne sürsün. Görmeye başlar. Bütün çoluk çocuğunuz da bana gelin.'' dedi. Kervan memleketlerine dönmek üzere ayrıldığında babaları, ''Ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Ne olur bana bunak demeyin.'' dedi. Çevresindekiler, ''Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın.'' dediler. Müjdedici gelince, gömleği Yakup'un yüzüne sürdü. Hemen gözleri açıldı. Bunun üzerine Yakup, ben size Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim dedi. Oğulları, ey babamız, suçlarımızın bağışlanmasını dile. Bizler hiç şüphesiz suçluyuz dediler. Yakup, Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder dedi. Yusuf'un yanına geldiklerinde o, annesini babasını baharına bastı. Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'da yerleşin dedi. Ana babasını tahtın üzerine oturttu. Hepsi onun önünde eğildiler. O zaman Yusuf, Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır, yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyilikte bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkardır. O şüphesiz bilendir, hakimdir dedi Yusuf 83 ve 100. ayetlerde. Yakup aleyhisselam ve ailesi, hükümdar peygamber oğlu Yusuf aleyhisselam eliyle Mısır'a yerleşti. İsrailoğullar işte böylece Filistin'den Mısır'a geçti. Yakub aleyhisselam mihnetli hayatın sonunda Yusuf'u ile buluştu. Bir müddet daha hidayet çağrısına devam etti. Nihayet Rabbine kavuşma günü geldi. Oğullarını başına celp etti. Daha sonra dedesi İbrahim aleyhisselamın yaptığı vasiyeti tekrar ederek dedi. Oğullarım Allah bu dini İslam'ı size seçti. Sizde ancak ona teslim olmuş olarak can verin. Benden sonra kime kulak vereceksiniz? Senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın tanrısı olan tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olmuşuzdur dediler. Bakara suresi 132 ve 133'te. Yakup aleyhisselam sonra Rabbine kavuştu. Yusuf aleyhisselam babasından sonra Allah'ın takdir ettiği kadar Mısır'da peygamberlik ve hükümdarlık görevini yürüttü. Herkesin başında olan ölüm, o güzelliğe rağmen ona da göründü. O Rabbine şöyle diyerek yöneldi. Yusuf 101. ayet, genç delikanlılar, delikanlılar ve delikanlı kızlar, ahir zamanın ümmeti, bu duayı unutmayın. Yusuf 101. ayet, Rabbim, bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin, ey göklerin ve yerin yaratanı. Dünya ve ahirette koryanım sensin, dostum sen, canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Evet sevgili dinleyicilerim, hayat hikayesi Kur'an'da en güzel kıssaydı. Kendisi de iyilere katıldı gitti. Ondan bize kalan alabilirsek ibretti. Yusuf suresi 7. ayet ne diyordu? Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin olayında sonralara nice ibretler vardır. Çünkü bu kısa en küçüğünden en büyüğüne kadar her ferde ve her topluma her yönüle ışık tutmaktaydı. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Yusuf aleyhisselam ve diğerlerinin izinden gidebilenlere, Adem peygamberden kendilerine ulaşan davayı yüklenen kıyamet sabahına kadar onun izinden gidebilenlere. Bu haftaki rade sohbetini de tamamladık. www.adlansensoy.com web sitemden ve sosyal medyaların Adlansensoy sayfalarından, profillerinden, bu ve diğer sohbetlerime ve çalışmalarıma ulaşabilirsiniz dünyanın her yerinden. Allah'a emanet olunuz razı olunmuş bir ömür sonunda şehadete ikrar ile Rabbimize kavuşabilmek temennisiyle ve selam aleykum ve rahmetullah